Başladı, başladık. başladık. başladık. <gülüyor> evet, merhaba arkadaşlar. Selam <gülüyor> gençler. <geçmiş. gülüyor> <gülüyor> balkon key, yani balkon key, balkon key çektiğimiz attık, çektik ama bir daha çekemsiniz. Yani. Balkon bizim. <gülüyor> <gülüyor> Solda balkon. Amanım, o da kim? <gülüyor> <gülüyor> evet, abi ilk... yabancı bir ses var burada. <gülüyor> i̇lk resmi konuklu balkon keyfini yapıyoruz. Evet, ee, ben evet. mi konuk? İlk, i̇lk konuk evet. sensin abi. Vay ve şeref duydum. Yani e, şey, gif bakışına Kafkaesque konuk olduğu zannediyor ama onu saymıyoruz. <gülüyor> onu saymıyoruz. <gülüyor> Kafkaesque, evet. E, balkon keyfini, bu arada tabii bizde biz değiliz bu. <gülüyor> Balkonda, evet, da değil. Balkonda, Balkonda da değiliz. Balkonda da değiliz çünkü hava yağmurlu. E, nedir, kimdir konumuz? Murat Sönmez konumuz arkadaşlar. Selamlar, Ar selamlar. selamlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, uzun... Onları eklersin sen. <gülüyor> Uzun zamandır çağırıyordunuz bugüne kısmetmiş evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> teşekkür ederiz. sohbete bizi. beni de dahil ettiğiniz için. Dur daha keyifli olacak? <gülüyor> <gülüyor> Belki kapı dışarı atacaksın bize. Aa. Ne biçim konuşuyorsunuz? <gülüyor> Böyle bir olaya girersek atabiliriz. <gülüyor> evet. E, ilk konuğumuz olarak Murat Sövmez de. Evet. Bu Balkon arada senin kur. ismini söylüyorum. Benim ismini söyleyebiliyorsun. Onu söylemiyorum. Onu söylemiyorsun. Ona... O çünkü pis Koreli. Risto mu diyorduk? Ona Risto diyorsun. Evet. Risto. Ben sana Hayri diyeceğim abi. <gülüyor> hayri de. Hayri de <gülüyor> Risto çok zor. Hayri de. Hayri de. Mesut de. Mesut de. <gülüyor> Abdurrahman de. O zor olur. O daha abi. zor olur. O da süreden yani. çalar. Hayri iyi. Hem Risto, Hayri aynı kelime sayısı. şey evet. e, Harf sayısı. <gülüyor> Evet. Adamı e... yalnız bir anda yerelleştirdim. Tabii canım yani hayatımın <gülüyor> hikayesi zaten. O adam full <gülüyor> yerel zaten ya. Adam bütün şeylerde yani biz gittik Kore'ye gittik onlar. Hiç Kore'de suratına bakmıyorlar. Bu ne diyorlar böyle? Poka boca. Ha kendi memleketimde yani? bile yabancı gibi. Yani. Korece konuşuyor ve titriyorlar. Ne oluyor? Japonca Japonca diyorlar çünkü. Şey mi? Ee, konuşma. Yok yok. Şey mi olmuş? Tip olarak. Tip olarak ne yani? alaka ya? Ya bizim oralarda benim yaşımdakiler pek böyle saç sakal bırakmaz o yüzden. Ha ne yaparlar? Bildiğini... daha bir temaz, mütevazi, mütevazi geziyorlarmış. Yani şey, e, Sinek kaydı, eee trash genellikle. <gülüyor> Sürekli <bir> sinek kaydı. Snack <gülüyor> sineğine göre değişiyor. <gülüyor> yani. Adam bu nerede kayar <gülüyor> sinek anlamam. Her taraf. Bir şey yok ki oğlum sende zaten snack. Olay o zaten. sinek kayması, için <gülüyor> <gülüyor> tutunamaması, tutunamaması gerekiyor. Neyse, bir de zaten böyle hani genellikle çok da uzun saç bırakmazlar sebeple giyinme tarzım herhalde bir de yürüyüş tarzım falan oraları pek andırmıyor. E, boyu da kadar. uzun diyeceğim ama Japonların boyu da uzun değil. Yani bizim de biraz daha uzun ya aslında ee, ben çok öyle kendimi şey çok uzun hissetmiyorum Kore'ye gittiğim zaman öyle mi diyorsun? Ha. Mesela benim iki tane kuzenim var ee, onlar benden uzun biri orada burada. mı yaşıyorlar? yok biri burada biri orada onlar da böyle acayip bir aileler <gülüyor> Yani o yüzden adam alışık böyle şeylere. Hani Hayri diyebiliriz. He? Tamam dedik. <gülüyor> Burada hayri, Orada kim bilir Matarama sukuma falan. Öyle yani. Hep öteki. Hep öteki. <gülüyor> hep ötekileştiriler. <gülüyor> ötekileştiriler içimizdekiler. Çok Öteki Hayri. Drama. Drama. <gülüyor> <Dramat gülüyor> <maderi, gülüyor> Ağlayacak ağlayacaksın. <gülüyor> <şimdi. gülüyor> Neyse. E, evet. Murat abi nasılsın? İyiyiz. Genel olarak. Nasılsınız? Biz iyi, iyiyiz. Keyifler iyi. Keyifler iyi diyorsun. Güzel. Ee, Murat abi tanımayanlar için. <gülüyor> tanımayanlar için. E, Az edelim. da olsa. <gülüyor> Estağfurullah yani ne demek. Kon, konsol üstünden <gülüyor> evet. multiplayer'a. Evet. Aslında arada, arada, arada, de, da, arada, arada bir de Aliving Games var. Oradan multiplayer'a video Konsol üstünden önce konsol master var mesela. Ha konsol Çok master. Çok Var mıydı lan? Tabii, ben tabii. hatırlamıyorum konsol master. Forumumuz oradaydı mıydı? Forum mi? olarak diyorsun. Tamam evet doğru. Forum olarak evet. konsol master. Ben hani program olarak aklımda Yok, şey yapmışım. Evet konsol master var. Doğru şeyden çünkü e, video, oyundan, video oyundan şey o yapıp kokup, o tarafa yeni bir şey forum açılmıştı. Biz de zaten oradan tanışıyoruz evet. e, Murat'la. Oradan sonra işte bir podcast van çekiyordun sizde Sen o zaman. Sen video oyunda yok muydun? Ben video oyunda vardım ama ondan önceki endemde yoktu. Endemde yoktu. Endemde yoktum video oyunda vardım. Evet. Video oyundan sonra hadi. işte, ha hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hep şeyin altına hadi koyalım. Şimdi ben yine başladım ona. Bir geldiğinde ne diyor lan bu diyor. Hadi <gülüyor> ne oğlum falan. Hadi. <gülüyor> Hadi, her her kullanıyor ve herkes aynı şeyi evet. söylüyor ama inatla kullanıyor işte. Abi ama bu sosyal medya falan Facebook falan çıkınca hadin kaldı tabi. her yazdığım Facebook'ta yazdığım şey hatta hadin yazamayacağım göre. Abi karambole gitti ama şimdi yazıların altına yazıyorum ya. Yani kimi atar yapıyor? Kimse bilmiyor yani. O da bilmiyor ha. ama koyuyor yine de. Oğlum yazdım söyledim. Gerisini siz <gülüyor> uğraşın demek o. Bana ne ne haliniz varsa görür demek. Bu Değil. benim <gülüyor> demek Değil mi? ben de öyle zamanlar takmıştım kendime. Çünkü hani hep böyle forumlarda falan altına işte otomatik imza, imza atıyordu yani. ya herkes. Değil mi? Ona ona bir tepkiydi aslında böyle. Ben otomatik Ergen yazmıyordum. Ergen abi sen o zaman? Ha? Evet. Mi? De. mi Tabii Kaç Kaç yaşındayım. Yaşındayım. Orada, o mu? Kaç kişi değil O zamanlar şeydik yani. <gülüyor> Ağız Şükür'den Mırç'tan yeni çıkmış. <gülüyor> Ee, Ortama akmış. Ortama ya. akmıştık böyle işimiz gecimiz. Oyun oyna. Oyun, forumda takılır. Oyun mu oynuyoruz <gülüyor> lan burada? Hadi. Ha, <gülüyor> ne oluyor ne falan diye. Geliyordum böyle. Zaten konuşuyorduk konuşuyorduk ama sonra bir baktık bizden büyüklerle konuşuyormuşuz. orta bir merak <gülüyor> yaratıyosun ya <gülüyor> böyle. Yok ya güzeldi ortamlarımız. Bizim endem zamanından beri Hı -hı. takıldığımız forumlar hep insanlar hep kaliteli. Hep, evet hep aklı başında güzel oldu. Çoğuyla da hala Aynen. Çoğu devesek de yarısıyla bile hala şey yapıyoruz. Bayağı, geçen evet. gün bir araya geldik. Geçen gün görüştük. Sizi zehirledik. Sikep var evet ben. <gülüyor> ya ben bence onu zehirlemedin. O zaten metabolizması spotu. Ya yok ben midi midi abi bana midede sıkıntım var. E, yani. Niye yedin abi midede ya, sıkıntı var? Ya ne bileyim yedim bir tane attım ağzını. <gülüyor> bir taneden bir şey olmaz diye düşündüm yani. Herkes bir tane elime oldu. Bir tane abi bir tane. Ol. Beni affediyor. Yani ol, ol, ol, en son ol, ol. Çeşme'de o kadar bak İzmir'de yedim hani hiçbir şey olmaz orada diye. Orada bir kere dedim haffoldum. Ondan sonra demek ki beni bünyaya gitti yani. Hiç midyaya evet, doğru. Tabii, mercan de evet mercana işte. gidelim diyen de sen de Hiç mercanda başıma öyle bir şey gelmemişti. Hani kokoreç dedim çok orada. Hiçbir şey olmadı ama bu midyeden... mide benim mideyi Aa. kurtarmıyor. Kokoreç yiyorum. Her türlü abuk şey yiyorum. Midye bitiriyor beni. Yani. <gülüyor> evet orada biz zehlendik. Ben zehlendim. Neyse can bir şey olmadı. Nasılsa işsiz olduğum için yattım <gülüyor> <sana. gülüyor> <gülüyor> Evet iş sahibi insan olarak işim nasıl gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Bu adama biraz şey Yayın yapmayı öğret ya ee, Bu aralar işte işsizlikten böyle sardı Video çekeceğim Görüşmeler, yayın yapacağım seyret, falan filan diyorum ya yani bir yerden başladı Güzel ee, işte şeyi Söyledim zaten Canlı, yani, canlı yayınlarda çete bak, çete bak olayı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir sonuçta canlı yayın olayı aslında interaktif tabii, tabii, olması, tabii. olması. yani orada seyirciyle muhabbet edeceksin ki kat İş... katıcaksın onları da yayına. Aynı. YouTube içinde daha kısa videolar lazım. Evet. Onda yani daha... bir, bir buçuk saat ValtiStar için çok mesela. Ya orada da beşe böl yolla gitsin. Evet, aynen öyle. Ne bileyim o işte böyle bir tane çektik koyduk herkese onu ilk abuksu denemeydi de ola. Hatta o zaten ilk böyle şey ortasında da eşek X-Bit'in şeyi var. <gülüyor> Motor hı. markı var zaten böyle. Sen niye XSplit kullanıyorsun ki? Bilmem. x açtım. Kolay geldi. Açtım kolay. OBS'yi denedim. OBS'yi şey oldu abi böyle deneme falan yaparken o geri zekalı geri kendi kendine açılıp durmuş tamam mı? Bir, böyle Twitch'ten böyle böyle bir 20 tane falan video sildirmek zorunda kaldım. Çünkü ben mesela mail atarken çekmiş o. Twitch'e yayın yapmış. Fakat Facebook'a bir şey yap. Böyle açıp durmuş kendi kendine tamam mı? Bütün üç evet, dedim? Bunu mı uğraşacağım? Sana tavsiye ediyorum, çekme. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Yol Hayır, yapacağım. Kendini, yol Bunu yol becereceğim. Bırak. Ya, ya güzel, güzel. Podcast'te işte çekiyoruz evet, zaten de. Evet. Zaman, zaman mı alacak işte Tabii bunlar. canım. yani şuradan hani baktığım zaman ben de ilk. İşte konsolüsü televizyondayken 2009 yılı evet. yani neredeyse 5 sene olmuş. Yani evet. Abi yapa yapa yapa, o ilk yapa sen de evde pişiyorsun evet. zaten. İlk yani <gülüyor> <iki> zamanki gibi <gülüyor> şu anki arasında çok büyük fark var. Bir boş duvar önünde <gülüyor> günlük bir haberler. Ha. Önünde iki tane neyse biblia falan gönderemem oldu da onları koydum. çok zavallı ya. <gülüyor> Gömlek falan vardı. Yani çok <gülüyor> ciddi. Onlar işten geliyordu böyle. Ondan yani sonra... Adam ciddiyetin sonuna Hala kadar. Hala öyle de. Bir de böyle giyince iyice böyle ne oluyor ya falan. Güzel de o. Enteresan ama ya. enteresan işler yaptık ya. Bayağı, bayağı insana dokunduğumuzu he, biliyorum. Yani şurada mesela bir tane şey var her zaman gurur duyarım. İşte Serhat'a da sen. Evet değil mi Serhat'a? Bizim bize heykel yaptığı. Evet. Bu güzel şeyler bunlar. O bu heykeller çok iyi. Ben, biz de şimdi heykel muhabbetine sardık biz kendi kendimize. Yapıyorsunuz. Evet. Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben Serhat'ta da konuştum zaten. Ee, Facebook üzerinden bir mesaj açtık falan. Bayağı işte sordum ona. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Bir sürü şey e, ipucu verdi. onunla halinde evet konuştuk bayağı biz de. Serhat bayağı bayağı. O bayağı bayağı çok kısırsızlarca işte... şeyler yapıyor. Ve şu anda sevindirici şey de alıyor. Evet. Sipariş almaya başlamış. Sipariş alıyormuş. Hı. Çünkü ben yaparken yani bayağı... İsteyen varsa yapıyor falan filan diye şey yapmaya çalıştım ama tabii şimdi adam homemade el el ürünü şey yapıyor 300-500 belki daha pahalı evet. fiyatlar çekiyor. Herkes en azından benim hitap ettiğim kişilerde olmuyordu. Şimdi donanım haberi yazıyor. Hı -hı. Haber'den. Ha, ha, orada ha. 100 milyon çeşit insan olduğu için bir şeyler çıkıyor. Bir de hakikaten yani bir hediye vereceksem böyle 500-600 lira falan gözden çıkarsan Aynen. bundan daha güzel hediye olamaz ya. Çok iyi yapıyor. En son işte Atatürk'ü yaptı. Evet. O mesela harikaydı yani biz de böyle bayağı evet. e, beğendik nasıl yaptığını, fotoğraflarını falan filan. Zaten işte takip ediyoruz. Ben de onunla şeyle karşılaştım. Bu figür işine çok girmek istiyordum ben. Çünkü yani figür manyaklığı olduğu için işte bu evet. yapıyoruz ya oradan şimdi. Figür manyaklığım olduğu için Baktım o figürlere bir ton para veriyorsun tabi işte. E, kendim yapayım. Kendim ya. yapayım anasını satayım dedim yani <gülüyor> hani yapamayacak da değilim. Az buçuk var yetenekte yaparız yani dedik tamam mı? hani ne olacak? İşte ama böyle nasıl yapacağım bilmiyorum işte o polimer bilmem neyi bulacağım nereden olacağım falan. E oyun gezerdi Serhat'la işte yaptıkları röportaj şeyi böyle buldum bir gün. Vaa dedim buldum ve <gülüyor> işte buymuş falan, falan filan. Bayağı şey oldu yani yardımcı oldu bana. E, Doğru yolu bulmamdı. <gülüyor> Bu arada figür falan demişken şurada evin köşesinde böyle kolu şey evet koluk kırık <gülüyor> 30 santim 40 santim bir alien figürü var. Hizmetçi yani. işte önüne <gülüyor> kurban. <gülüyor> i̇şte o alien figürü zaten şeyde de var. Kolon üstünde de, de var. Yani. Hizmetçi figürü. Ne halika hizmetçi var sanki. Sanırsın şu yoldan <gülüyor> mini eteyle çıkıp gelecek. <gülüyor> <gülüyor> <yani. French made gülüyor> Viskimizi evet, getirecek ha, şimdi. Temizlikçi diye düzelteyim. Hizmetçi biraz ağır oldu. Ağır. <gülüyor> hizmetçi çalıştırmıyorum. <yani. gülüyor> Aslında Murat'ın hizmetçisi varmış evde. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoları o çekiyor. <gülüyor> temizlikçi. Bu arada temizlikçi benim Xbox'ı yaktı geçen. Nasıl Aha. yani? 360'ı. Ne yaptı? Gitmiş fişe mi sokmuş? Ya, temizlerken artık neresiyle temizliyorsa açmış şeyi, Xbox'ı. Ondan açmış sonra açmış bir de. Açılmış Xbox. Onu en yana dayamış Xbox'ı. Onun yanında ps dayamış, of. yanmış tabii. yapmış yani. işte. <gülüyor> yani ben geldiğimde artık 5 saattir mi 7 saattir mi çalışıyordu? Kaç saat? Ya. Yanmak üzereydi. Zaten yani. e, <gülüyor> ha, neyse bu yeni kasası. Yeni yeni o. Eskisi o olsa zaten gitmişti. Ondan sonra bir geldim. Zaten hani yangın çıkacak bir yani. Şey. Patlamak üzereydi hale. Kapattım. Ben sen bir hali şey mi? <gülüyor> Ka verdi. Hemen. Sen Xbox Circle için bayağı bir önlem al o zaman. Öyle e mi? E abi çünkü bu Xbox'ın ön tarafındaki o açma tuş ve şeylik ya, dokunmatik ya. yasakladım ya artık. He, değil Oraya mi? Oraya bulaşmıyor. Çünkü overfit de bizim televizyon çünkü. Bayağı bir fırça fırçaladım kendisini. Yani ama abi ya, 350 liraya çıkıyor. Şakat değil yani. Öyle hem de, yani. de bunu temizlerken nasıl açmayın beşer baş, başarmış ya hani. Abi bezi böyle sürterken evet, basmış. Evet, yani. Baya sert sürmüş çünkü şöyle bir şey abi var. Am yani işi o sert sürtücek ki temizlenecek. ne <gülüyor> bileyim tozunu alacaksın. ya, yani şunlarda tozdan kokan zor değil. abi şöyle yapıyorsun, toz mus kalmıyor tarikette. Yani, toz değil. Yani o bildiğin almış elleri. <gülüyor> Tabii canım yani şey o, yapmış. İyi temizlik yapmış. Mavi bırakmış <gülüyor> yani, hepsini bir de yani yapıştırmış. Yapıştırmış hepsini, bütün delik karesi <gülüyor> bunlar böyle. Bu kadar şimdi <gülüyor> tozunu nasıl alacağım diye. <gülüyor> bu adam da çocuk mudur? <gülüyor> <gülüyor> almak devam bunları. <gülüyor> Çünkü bizim tevezici de yapıyor böyle, pres için dördünü şöyle üstüne bile dokunacağım açılıyor de ya, açılıyor. şöyle bir tozun bir alı diyor, açılıyor hmm. korkmuş bir kere açılmış böyle. <Gülüyor> Ay ne yaptı <yapacaksın? Gülüyor> şaşırmış falan. Burcu'ya söylemiş ya ben bunu açtım ne yaptım bilemedim bir şeyler oldu ışıkları yanıyor bir şeyler evet. böyle. Bizim bir de açmış kapatmaya çalışmış herhalde. Işte. <Gülüyor> Üstünü örteyim de anlaşılmasın. <Gülüyor> <Gülüyor> evet <Gülüyor> beyler var mı güzel film ya? Filmlerden film <gülüyor> ya. Film. <gülüyor> ya biz sana film nasıl tavsiye edeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> niye? E sen zaten bir setin filmleri sevmiyorsun. Niye canım? Şu Spiderman'in yeni spider çok doyuyor herkes. Ama sen sevmezsin onu işte. Kıs abi onu. ya. Bence. Ya ne bileyim çünkü sen anasını satayım diyorsun ya ki böyle saçmalık bak. mı olur? Ben hayır saçmalık. Değil. Ben şuna şunu anlamıyorum. Şuna karşı niye habire başa alıyorlar? Ya ben bunu anlamıyorum. Ya geldim bir yere kar tamam anladık Spider-Man değişti. Tamam git başka. yani James Bond her seferinde başa mı dönüyor abi? Dönmüyor. Üst daha James Bond var. Sen de yeni bir spider var. Hikayeyi devam ediyor. Niye her seferinde örümcek ısıtırıyor bilmem ne, yani, Tabii her şimdi herifin o... ergenlik problemlerini bir daha bir daha yiyeceğiz. Sadece örümcekçi adam için geçerli bir sorun değil galiba ama. Yani, yani bu... örümcek adam döndü. Hulk döndü. Superman iki kere döndü galiba. O dön, dönen dönene ha, zaten dön, hemen dön, felaket. O, Hulk da öyle döndü, felaket döndü. oldu. Hulk döndü. Şimdi final... Aa. Fantastic Four böyle ha, dönüyor. Oscar, evet, o da çok bir girişim. şeyler dönmedi galiba. Ee, bu X-Men'ler dönmedi. X-Men bir dönmedi? Batman dönüyor sürekli. Ha, Batman dönüyor. Hani Bat Batman'i Batman anlayabilirim. Ta 80'lerden gelen bir... Yani işte o ilk Batman filmi falan. 89 Batman. Bat Batman'i öyle yerine soktu. Tim Burton'da başladı. Ondan döndü. sonra zaten hani orada aslında senin dediğin gibi hiç başa falan dönmeden e, <gülüyor> ama işte o James Bond modeli karakter değiştiri değiştire gittiler ama öyle bir sıçtılar ki o yani Joy Ride o çok ya, o saçmalık oldu yani tamamen, tamamen kostüm şov oldu. Kostüm şovdan ziyade oyuncak reklamı oldu yani şey yani. Batman çok Batman var. Batman oyuncak Batman, Batman, Batman, yani Batman yani for. 5 sene içerisinde bir şeyi halk evet. ya yani, <gülüyor> yani mesela Superman bir tane çektiler değil mi? Return çektiler. Sonra bir, sonra bir daha başladılar. Başladılar. evet. Şimdi ama Onu yapmaları gerekti. Evet. Çünkü Returns o kadar kötü ki. Evet. Yani o filmin devamı gelmezdi. Anladın mı? Kim o yüzden... mi bu arada Superman? Ha? Brandon Roth şey ha. E, Kötü adamı Kevin şey Space oynadı. Kevin Space Space'in oynadı. Lex, Lex Luthor oynadı. Harcadılar tamam. adam. Kötü bir Lex Luthor vardı yine. Yani hayal meyal hatırlıyorum ha. o filmi. Çok yani bu hatırlamasan ki. daha iyi. Ki. Hatırlamasan yani, daha iyi. Bu yenisi Nisa iyi. Geçen... Fenerbahçe'nin onda da şey tartışması olmuş. İşte en sonunda Süper Tevzi, Man, Superman adam adamı öldürür, öldürürüyor. Öldürür, öldürmez, öldürmez, yani. öldürmez aslında değil mi? Yani öldürmez. Sonuçta, öldürmez abi. E, Superman Paladin aslında. Yani FRP mantığıyla ha. konuşursak. Tabii lawful good. Yani, yani, lawful, lawful good. Lawful good adam tabii, yani. Tabii tabii. Hayatta adamın öldürmez. Adamın birini e, öyle soğukkanlılıkta infaz etmesi mümkün değil yani. Yapmaz. Değil. Yapmaz. Ya zaten... E, Yeni okudum. Ee, bu Marvel'ın daha doğrusu e, şey bu benim dinlediğim Kevin Smith'in Fat Man on Batman podcast'ı var ya. Kaptan Marvel, şey Kaptan Amerika için olabilir. Yok yok. Ee, Joe Cass'e de konuk oldu He. da Joe de de şey Marvel'ın şu an işte kreatif Putin, e... Kevin, Kevin Smith de bili, biliyorsun herhalde mi? Evet. Kevin Smith. Kevin Smith de işte bir Şişkolar. <gülüyor> pis, evet. herif. E, pis herif. Ne pis ya. İdolüm benim ya. Yani. İdolüm? <gülüyor> pis herif. Neyse pis orada herif. Joe Quesada'nın e, e, şey Marvel'cı kendisi. <gülüyor> Marvel'ın şey çift e, Officerı ofisörü C.C.O'su. O oh, ye. Yeah. E, neyse herif e, Man of Steel'i izledikten sonra şey bayağı bir sövmüş aslında filme. Peki. Çünkü Sövmeyen var mı bilmiyorum neyse. Ben sövmüyorum mesela ben çok seviyorum. Yani sen gıcıksın çünkü. Git. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey, e, Çünkü aslında onun yorumlamasına göre ki mantıklı aslında Zod ırkını ku kurtarmaya çalışıyor o filmde ve Superman engel oluyor. Herkes öldüreceğim man yani şey senin ırk yani, ırkımızı kurtarmana mani olacağım modunda takılıyor ve evet. aslında soykırımı yapan orada Superman evet, diyor. Evet ama yani çift taraflı soykırım var abim de. Tabii ki çift taraflı soykırım var. Ya yani ikisi de oturup masaya tamam yarısı senin yarısı benim olsun dememişler manlı oldukları için. Evet kim diyecek bunu ne bileyim desin ama amerikan e, başkanı diyecek diye arada da şey kaynadı metropolis kaynadı tabi ya, <gülüyor> ya şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi ee, benim menosteel yıkılacak zaten abi, o yıkılacak Herhalde. menosteel yıkılacak Geçen settim işte, dün settim elbiseyedim tekrardan. Filmin her yerini kabul ediyorum. Hı -hı. Tamam mı? Metroprest önemli değil. Ama o babasının öldüğü saniye abi hiçbir şekilde evet, kabul yani. edemiyorum. O da saçmalık. Edemiyorum ya, içime, içime oturuyor yani o sahne tamam mı? Yani böyle bir gerizekalılık <gülüyor> yok. Adam şöyle bir elini kaldırdı, dur dedi herif. O neymiş lan öyle adam? Baban ölüyor lan. Yani baban ölüyor, geçtim. Ulan <gülüyor> adam köpek için ölüyor, şey ya. geliyor yani. <gülüyor> yani. Köpek için bak, köpek için ölüyor bir. Köpek, köpek hayat bir, ölmüyor. Köpek <gülüyor> ölmüyor. Ee, böyle bir gerizekalık yok tamam mı? İkincisi yani çocuk gitsin bırak gitsin ya kim görecek o tornadoda ne olduğunu yani şeyde. hortumda ne olduğunu kim görecek? Kurtaracak, herif kaçacak arkadan dolaşırdı bir şey yapardı. Yani kafam almıyor anladın mı? Artı üçüncüsü de o adamı, hani şeyine çok alışmışız. Ee, ne bileyim hani genel şey... hikayede herif hep kalp krizi, malp krizi böyle bir evet, şeyden yani. gider ya. Her yani böyle boktan bir yani şeyden Şeyi yapmak istemişler işte, travma yaratacaklar. Ya baba travması nasıl olacak ulan ne olsa bu herif kurtarır <gülüyor> demiş. De <ya. gülüyor> Ölmesi Ama zaten Ama orijinal hikayedeki kalp... kalp krizi olayı da o. Yani o da dünyanın hatta, en güçlü yani. adamı olsan bile herifin e, evet, kalpten kalp yani. gitmesine engel, engel olamıyorsun. Burada istese 2 saniyede saniye evet, de gidip alırdı yani. Çok böyle anladın mı? Onu hiçbir zaman kabul edemiyorum. Hani sondaki ha, zot sayesinde de kabul ediyorum. et veya etme. Yani adamı o çok, çok önemli değil bence. Bir kere e, Süpermen'in ne kadar mal bir insan olduğunu ya da uzaylı olduğunu... Ben e, baştan kabul ederek izlediğim için e, Superman'in bir sürü tabi e, yazarına çizerine göre e, yorumlaması farklı oluyor ama birisi çok böyle şey e, bütün kripton bilgisini yalamış yutmuş süper dahi bir karakter olarak da çizdikleri oluyor bazen. Bazen de böyle işte bildiğin mal oluyor. E, hani ben Superman'in mal oluşunu e, kabul Sev ediyorum. Biz. Evet <gülüyor> ve... Yani mal olarak devam etmesi gerekiyor ki bence bir yandan da şey Batman'le bir şey kontrast yaratsın. Ya işte Batman orada. Aslında işte bu biraz da şeyden dolayı herhalde bu anti anti hirolar. E, popüler. popüler <gülüyor> elipsler işte ya işte superman'le anti hiroya gerektiğinde kafayı gömçürüp adam öldüren bir tip yapmışlar. Zaten eliflerin iki tane şeyi var, IP'si var, ayip Superman, <gülüyor> Batman, hayvan gibi. Hani Superman belki öyle değil ama Batman'dan dünyanın belki Marvel'ın hepsi kadar mı kazanıyordun bilmiyorum. Çok ciddi. Yani Marvel'ın hepsi kadar demeyelim de, de Batman'den. Marvel'ın Marvel bir dünya o suruktan, kıştırıktan şeyi var abi yani. DC'nin de var öyle yaklaşımını var. Şey var. DC'nin de var. Catwoman'ı var bir kere. Ha. Catwoman değil yaa ne vardı? Ama o neydi yaa. Ahmet yaa hatırladım şimdi şey değil miydi? Hellberry. Krem, krem Dünyayı ha. kremden kurtuluyordu. <gülüyor> Haa hatırladım. Taşlaştırıyordu kralı Haa öyle şey bir şey var. var. Yani. Of evet. of. Sonra şey, işte var hani şey, var millet, millet sevmiyor. Var. Ben ben ben, ben yani. seviyorum şey, Gerçi. Daredevil e, Marvel. O, o yani. derdevil Elektra bence Catwoman'un kadar kötü. Ama o filmler yüzünden yani. ama e, en azından Elektra'da şey var abi. Neydi, e, neydi e, o kızın ismi? Şey. E, Jennifer, Jennifer, ha, Jennifer Gardner. Jennifer Garner Sevmiyorum ben o kızını. Zorba inanılmaz çirkinleşti gerçi. Çok, biz sonra bir kere öyle şey yapıyorum çok ya o kızın kafa Fantastic Four'da Jessica Abi, evet. ablamız Anladım. vardı yani. Jessica evet. ablamız vardı. Vallahi Fantastic Four'da niye reboot ettiklerini ben anlayamadım. Fantastic Four'da niye... Abi Gezi Fanta Fantastic Four'u niye reboot etmesinler ki? Sen bu ilk yaptıkları ilk iki filmin devamını getirebilir misin? Buna 100 milyon dolar para yatırabilir misin? Ya şimdi bir şöyle için? bir şey var. İlk iki film... Mi? mesela ben bir tanesini de hatırladım o civil Surfer olanı biraz hmm. bakayım dedim. E, zaten böyle sonra dedim ki ben bu şimdi niye hani çok sevememişim veya işte anlayamamışım. Hmm. Abi Jessica Alba zaten güzel bir kadın. Hmm. Niye zorlu? Yani niye sarışın hmm. ve işte gözü bariz lens olan bu kadar yapmacık, bu kadar e, makyaj dolu böyle bir e, uzaylı tık karakter yaratırsın ki ya? Yani. Abi orada şey çok, çok çirkin olmuş. Gibi. Uzayan herif. Cauze Plastic onu hmm. oynayan aktör gıcıktı. Gıcık. Gıcık bir herif. Ama zaten şeyde, karakter de gıcıktı. CVS de çok gıcıktı. Gıcıktı. Ondan sonra şeyi de e, taştan mi? herifi de oyunu çok iyi yapamamışlardı herhalde böyle bir tane. Fena değildi oyne ya. Ya en aralarındaki yine He. en iyisi oydu. En sürütmeyen öyle freak show. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu bu yine de başa dönmesinin şeyi değil abi kadroyu değiştir devam et tabii ki. İşte çok güzel de yeni kadroyu gördün mü sen? Yeni kadro 12 yaşında yaş ortalaması on Gerçekten <gülüyor> yani mi? Bildiğin çocuk yani gençlik dizisi. Tamam evet, ama en azından bir konsept yapmışlar. Farklı bir şey olmuş. <gülüyor> Spiderman gibi ya yazdım. Şimdi bir de şu var. Şey. E, hani Bu adamların tabii sözleşme gereği belli zaman aralıklarında bu IP'leri kullanmak mecburiyetleri var. Yoksa geri gidiyor Marvel'a karakterde. O yüzden işte Hı. hani... Marvel dediğin zaten Disney'in değil mi artık? Hepsi değil evet. ama. Ha? Ama hepsi değil. Evet. Yani, karakter lisanslarını... Bak şimdi şöyle bir şey var. Marvel ıı, bir ara bu 90'ların sonlarına doğru heriflerin bayağı bir ciddi para sıkıntıları oldu. İflas ıı, eşiğine geldiler falan. O sırada ıı, ve ondan sonraki, ıı, onun akabindeki dönemde bir sürü lisansı böyle sağa sola dağıttılar. Sony'ye işte Spider-Man vesaireyi hmm. verdiler. İşte Fox'a X-Men'i verdiler bilmem ne. Ondan sonra bu sözleşmelerinde şöyle bir şey var. İşte iki sene veya işte atıyorum kaç sene ise belli bir zaman aralığı içerisinde bu adamlar bu IP'leri kullanmazsa geri geliyor Marvel'a. Şimdi az buçuk bunlar her şekilde para yapıyor yani istediği kadar istediği kadar film berbat olsun yine maliyetini çıkartıyor ve o IP'lerin elinde bulun, bulunuyor olması potansiyel olarak gelecekte iyi bir projede kullanırlarsa bir para getiriyor falan filan. O yüzden <gülüyor> bu adamlar Şimdi sıçıp atan iki tane filmin arkasından bir yüz milyon dolar daha bayılıp da üçüncü filmi çekeceğimize sıfırlayalım, sil baştan olsun daha iyi demişlerdir ki o konuda haklılar bence. Ee, Spider-Man'de mesela e, iyi bir seçimdi bence, ee, bence de. üçüncü filmden sonra hemen yani reboot olması ben de hani senin gibi düşünüyordum lan daha iki gün önce izledik evet. üçü daha. E şimdi ineme sıfırlıyorlar falan ama yani o kadar nefret ediyordum ki ben o çocuktan. Aynen. Tobey Maguire'dan. Ve Abi o, o üçüncü film ne kadar rezil bir film. Yani çok korkunç bir filmdi ya. Üçüncü film. Ki üçüncü iyi de, de para var. yaptı o. Üçüncü filmde şey mi? Doktor Octopus mu var? Ya? Yok. Üçüncü Yok. filmde. Kum Adam vardı. Kum Adam, Kum Adam. vardı. Evet. Bir de şey Venom vardı. Venom vardı. Evet. Ama kum adam yani malın hani Önce. bu kadar kötü yani kumaan çizgi filmlerimiz gibi filmleri falan az çok biliyorsan adam öyle mal bir tipti. Tam böyle geri zekalı bir şeydir belki. işte suçludur ama hani bu, eee, ben geri zekalı malım, kum oldum diye gezmez ortalıkta. Filmde öyle gezen bir tip ne yaptı belli değil. Venom yani Mary desen be abi. Ha? Jane, ha? Mary, Jane Mary Jane çok iticiydi yani. Mary Jane yani. işte o Ben da. zaten bunu anlarım. Niye çizgi film karakteri hep çirkin kadınlara aşık oluyor? Mesela Batman'deki öldü ya neydi onun o kadın şey. da çirkin bir evet. aktör. Yani. Unuttum ben de. E, koy şey. abi her, hepsine Gıbe. Jessica Gıbe. Alba'yı koy. Hepsi Yok. Jessica Alba'yı nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> abi ama Jessica Alba'ydı <gülüyor> işte sarışın, mavi gözlü, saçlı bir şeyler şey yapar. Kızıl da yapar, mavi de her şeye gider abi. Ve bu arada şey geliyor işte e, Frank Miller'ın Sin, Sin City'ki. Yani orada var işte. Birlikte gidebilir miyiz <gülüyor> çocuklar? <gülüyor> evet Green'de var. Bence şey o da ya. Ha. O da zorlama bir proje. Bence. Yok aslında var ama kitap yani hikaye var o Sin City ilk kitap ilk çizgi romandan çektiler ha değil mi yanlış söylüyorsan. Hmm. Sonra Dem for to kill var zaten kill for var bir tane daha bir çizgi roman var o ikisini birleştirmiş biraz aralara biraz daha sinemaya uyarlamış bir yeni bir şeyler eklemiş. çıkarmış şey yapıyorlardı Sandman'ın neyliyim onun. O Sandman evet. projesi devam ediyor büyük ihtimalle şey ya yani kesinleşti mi bilmiyorum ama şey bizim Joseph e, Gordon-Levitt e, yazacak, ya. çekecek ve büyük ihtimalle oynayacak. Ha, <gülüyor> e, Peki oyun film, filmleri için ne diyorsunuz. Hmm? Oyun filmleri, oyun var mı onun? Ya aslında oyun filmleri derken şu, şu e, önümüzdeki dönem bayağı bir şey var. Assassin's Creed, Assassin's War, Creed War, War, War The Borderlands, Wolfcraft falan. Var, beto gir de var da var. Şey var. Mass <gülüyor> Effect, Resident Evil Resident Evil 6 <'a> geliyor. 6. <gülüyor> De, şey bitmedi Milon abi. Var, evet evet. Bitmedi ya. Bitmiyor abi, kadını yani. başkası için oynatmıyor ki artık Hakikaten ha. Yani. Ya. bence kendi, yani. kendi cebinden finanse ediyor olabilir. Ama nereye kadar? <gülüyor> o da yani? işte oyunlarındır. Resident Evil filmi de oyun kadar çakma oldu. Çok abza zaten yani. yani. Kapkamı oradan. Çakmayı. Lan kaç kaç şimdi? Millet izliyor, izliyor herhalde iz... o yüzden çekiyor. Ben çünkü... hatırlamıyorum ya. Abi her defasında daha ola bu sefer olur mu acaba diye izliyorsun. Ya yani <gülüyor> Sonra bu ne lan diyeyim? İşin içinden çıkamıyorsun. Onlar onlar da sürekli kendi her filmde zaten bir reboot çekiyorlar. <gülüyor> yani aslında öyleydi böyleydi. Sonra böyle oldu. Ay aslında şöyle oldu. E zaten dünyanın sonu 35 kere dünyanın bir sonu şey geldi. de var abi onun oyununda da T virus, S He. virus, her türu virus. Virüsü virüsü virus, bilmem ne virus. O onun mutasyonuymuş. Ondan öbürü geçmiş. Bilmem ne olmuş falan. Biraz şey oldu yani. Ama bu işte yeni korku dalgası biraz, değil mi? Tokadı vurunca, tokatı hmm. vurunca toparladılar Toparlarlar mı bilmiyoruz yani. da. Kolay Yok, yani. Yok ya, bizim şeyimiz bu değil diyecekler. Mesela Halo'nun şeyi gelecek, dizisi gelecek. Ha, değil mi? Evet. O bakalım onu merak ediyorum ben de. Ya aslında o nasıl oluyor? Çünkü uh, Warcraft'ın yani, filmini ben merak he, ediyorum. Şeyi hiç söylemiyorum. Şimdi çizgi film uyarlamaları resmen Amerikan sinemasını aldı başını yani, tabii canım. Yani. Resmen son 10, 10 15 15 yıldır diyorlar ki ama 2000'lerden sonra baybayı Marvel şey tepeye yaptı. oturmuş ya bütün toplam şey film şeyinde e, cirolarında. Cirosunda hmm. Harry Potter falan geçmiş ya. Şimdi bu ikinci dalga da acaba oyun <gülüyor> olabilir mi? Şimdi çünkü onu da tüketiyorlar yani. Ya yani. Bir ben... dünya çizgi roman kahramanı var ama hikayeler tüketiyor. Kendini evet. tüketmeye başladı. Anlatılan şeyler tüketiyor yani. Oyunlar bir çıkış olabilir İşte onu iyi, iyi, yani. iyi kullandıkları ya. zaman iyi şeyler çıkıyor ama şimdi mesela ne oluyor? Assassin's Creed yine aslında evet, film olabilecek kapasiteye sahip bir hikayesi, bir konsepti olan bir şey. Ama bu arada Warcraft Evet. Yani hani şimdiye kadar hep böyle bir e, Dungeons, Dragons filmleri çekmeye çalıştılar birkaç tane. <gülüyor> hiçbiri ucuz CGI'dan öteye gidemedi. Kötü oldu. Hani World of Warcraft'ın yani ne çekeceksin ki? Yani hani bilmiyorum eninde sonunda bir CGI yapacaksın. Oraya bir ork koyacaksın. Ork sırıtacak mı? Yani dünyanın en iyi CGI şeyine sahip olan Hobbit'te bile yani beş var etmez. Hani beş var etmez demiyorum da sırıtan bir mesela grafikler şeyler gördük CGI'da. <gülüyor> Şey, ben çok e, orada de, değilim, de, Lord of the de kurtaran şey, heriflerin bütün filmin yarısı boyunca yürüyor olması. Tamam. <gülüyor> Hobbit'te kurtulmuş ne var ya? <gülüyor> Hobbit'te Hayır, şey var. yani o, o yürüme sahneleri olmasa zaten. Tamam mı? Sadece her, yani sürekli aksiyon olsa ortada abi çekilmez o film. Sadece yürüme sensiti bir de müzik var. Dı, yani ben, dı, dı, dı, dı, dı, kamera duruyor. O o biti çekemedim ya. yani. O biti. Bu bak. kadar sı sığ bir yorum olabilir mi? ya her film bir de yani Peter Jackson'ın ilk Lord of the Rings'ti bilmem neydi zamanında tabi biz de gazız. Vay hmm. yönetmen falan filan bilmem ne. Yani şu anda şu gözle bakıyorum Petr yönetmen falan değil abi. Herifin bir aksiyon mantığı var. Bütün aksiyonlar aynı. Evet. Adamlar platformdan ölü platforma atlıyor. Efendim, Adam Super Bu, bu yani. devrilen ağaçlar oluyor. Yok öbüründe Tokuşan köklü oluyor. Öbüründe kayarak hmm. kayıyor. Ulan hep mi aynı olur lan bir aksiyon? Ya evet. Bir de şey... kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Gandalf işte oradan kaçıyor. Uçurumun dibinin üstündeki ağacın tepesine gidiyor. O oradan eğiliyor sonra. Lan. Yani tamam. Gerçek şey Amerikalılar aslında. için yapıyorsun da. Yani her şeyinde hani bu Amerikalının şey derdi var ya. Her şey muhteşem olsun. Ha, ha. Her şey görkem. Abartma abi, Biraz dozunu da bırak artık yani aksiyon. Sen gidiyorsun koskoca şey, yarı tanrıyı... Sincapların çektiği kızağa binen <gülüyor> şey diyorum, ot çeken yarı deli şaşımaşı bakan bir şey yapıyorsun bu ne ya bu ne abi neden ne okudun ne yaptın yani valla şimdi şey gibi geliyor aslında o Peter Jackson yani bu Hobbit'teki özellikle aksiyon biraz aslında Disney filmi gibi herhalde. Çünkü de Lord of the de... Rings'de de var. Animasyon. Lord of, of the Trinx... ilk defa gördüğün için He. o kadar tabii bize koymamıştı. Vah ama epik macera. Olum orada nasıl kurtulacaklar falan. O sırada kafamıza zar atıyorduk çünkü yani. Ha atlayacak mı tutturacak mı falan gibi. Mesela böyle Moria biraz. Moraya madenlerinde az mı attı abi? Gimli oradan. İşte yani? sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Adam sürekli şey atıyor. Yirmi atıyordu yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> attın attı falan diye. Onun kafasındaydık ama şimdi hakikaten ben de bu Hobbit'i sevdettim. Ya şimdi şey yapmaya çalışıyorum orta dünyaya geri döndüğün için hani işte böyle gösterdiği sahneler olsun ne bileyim işte birazcık böyle hani sadece Hobbit'in hikayesi değil de Hobbit'teki kitaptaki hikaye değil de biraz daha arka planda no. Yüzgün Efendisi de anlatamadığı zaman ayırıp tamam. şeyleri falan bahsediyor diye. Hadi ilk filmi ben sevdim. Tamam mı? O girişteki aksiyon sahnesini kafadan attım. Ama ikinci filmde ben de biraz artık böyle şey yapma sorun yaşamaya başladım. Çünkü ikinci film birazcık daha hakikaten artık böyle lastik gibi çektik biz bunu çektik çektik uzatmak. Uzatamıyoruz için. daha fazla ama ne yapsak falan gibi böyle bir haykıran bir film olmuş. E çünkü İki adım ötedeki dağ zaten vardılar. Hakikaten ya yani böyle ikinci filmde vardılar e yani hani. 3. filmde işte smoke çaksın herkese. Ondan sonra işte savaş olsun. Bütün aksiyon 3. filme sakladık film olmuş. Ondan sonra gidiyor ismini değiştiriyor. Değil herhalde belki olmaz çünkü zaten gittiler. Ulan gerizekalı. Yani zaten üç film çekmemeliydim bunu. <gülüyor> o konuda ben de biraz şey oldum ama işte 3. filmde gelecek göreceğiz. Yani benim canımı sıkan şey şu. Peter Jackson'ın Nasıl diyeyim? efendisini o zaman değil de şimdi çeksebilseydi Ozan her bir bütün halinde 3 değil de 6 film yapacaktı. Hayır zaten herif... Biz de böyle oturup onu ananı amına ezecektik çünkü. Üç, yani Lord of the Rings'i de 10 film gibi çekmiş. Yani sonuçta Excellent'leri izlediğin zaman 4 <gülüyor> saat. Tabii canım evet. <gülüyor> tamam da işte yip aslında adam demek ki daha ne çekme. Ya adam daha fazlasını çekmek istiyormuş aslında. Ama tabii ki Universal demiş "Yuh ne yapıyorsun sen? Benim o kadar param yok." demiş tabii ki Universal batıyordu çünkü. Universal'de kimdi ya? Neil Ha, new, new, evet. Onlar batıyordu çünkü Elif kurtardı onları yani düşünsen. E, son şeydi yani adamları. Ama adamları iş filme ikna etmiş falan filan. iyi de işte Elif'i içinde kalmış yani. O yüzden e, Hobbit'e çakıyor. E, onda yeterli materyal var da o dök ki o kadar i̇şte, üç bu, film yapmış. Yazı için. Kalbiki ne bileyim. Adına Bir Hobbit koymadığın başka film çekseydin. Şeye yani. de kıl oldum ya. O e, Thorin meşe kalkan ne abi o. Kadını lanırım küçüğün. Oğlum cüce lan bu, <gülüyor> bildiğin cüce insan koymuşlar gibi yani bu kadar insana benziyen baş, yani baş <gülüyor> şey ya öbürleri saç sakal birbirine girmiş ee, şey, toparlak tipler ona bakıyorsun Al, bu... böyle baya jön, jön Kral Aa, şeyinden geliyor. Arkadaş Kirin Mirin de öyle ama ha. insan gibi böyle. Ha o da öyle. <gülüyor> Hatta işte ikinci filmizdin mi sen? Ben ikinci Seğledim. filmi izlemedim. Ben izledim Anladım ikinci film. filmde Erfle Cüce aşkı koydular. Allah filmde. belanızı versin. <gülüyor> <gülüyor> Kim kimi aşık oldu? İşte o Kirin miydi? Ha. Ee, o şey bunlar Erf Diyarına gidiyorlar Erf tamam. Diyar derken. Evet. Ee, Orada şeyin oynadığı Elf'e aş, aş, aş, aşık olmuyor. Evangelin. Evangelin'in lirini var mı? aşık oluyor yoksa. Yok, bir de öyle bir Legolas, ışık koysa. Legolas'a aşık da, olmuyor da. Galiba güceye <gülüyor> <cide, eş, gülüyor> aşkı bence bu daha doğumlu olmuş yani. Koşa koşa gider izlerdim yani. Legolas'ın göz koyduğu kıza aşık oluyor galiba. <gülüyor> Kız da buna boş değil. Boş değil. Tabi böyle ee. cüce müce ama gideri var falan. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim abi çok böyle hastalıklı bir ilişki var orada. Bu cücelerde ama sağlam <gülüyor> alet oluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> yani orada böyle inç bir aşk şeyi koymuşlar çok gereksiz tabi. Yani dediğim gibi ikinci film biraz sıkıntılı. Ama şöyle bir şey var Martin Freeman'ın oynadığı Bilbo hı hı. çok izlemesi keyifli bir Bilbo. Onu abi onu o Martin ben. Freeman. Evet o da Martin Freeman. orada için. Bir de tabii Hobbit, Hobbit filmlerinin şöyle bir sıkıntısı var benim gözümde. Ee, Yüzükle Efendisi'nin herif gidip full set çekmişti. Yani CGI laz. bütün o sahneleri yaptılar. Helms evet. DB yaptılar falan filan kurdular ya. Bunu, bunu da bildiğin. Ha, koymuş stüdyoya. şey lan. Yürüyün lan. Zıplayın <gülüyor> lan falan yapmış. Ondan <gülüyor> tam gerisinde CGI'ye basmışlar. Gitmiş yani. Öyle çok sırıtıyor hakikaten. Bütün o şeylerdekiler çok sırıtmıyordu mesela. Yüzyılın Efendisi evet. açsa hala seret. O Balrog sahnesi, malrok sahnesi Aynen. böyle e, çok şey yapmıyor. Ama bunu da aç şimdi. Goblin King neydi? Daha böyle Allah kahretmesin yani. Goblin yani. Bir sonraki neslin oyun grafikleri gibi bir şey yani. <gülüyor> oyunlarda bile daha iyi lan. Yani ne <gülüyor> o kadar rahatsız olmuyorsun oyunda hani böyle. Ama şey o oyun filmleri ikinci dalga şey olur mu konusunda... Bilmiyorum belki bence olmaz gibi geliyor. Yeterli nörtlük yok değil mi? Olmaz ya. Yeterli nörtlükten yani. ziyade e, çizgi romanların şey daha çok insana hitap ediyorsa. Tabi ve yani sonuçta Kaptan Amerika işte Superman falan. Bir de 80 yet, yıllık tabi 80 75 yıllık karakterler yani babam bile biliyor ha. gibi bir durum var. Oyunda bir de şey var e, hani hem arka plandaki özgeçmiş e, biraz evet. sı bir de Oyunlukta birazcık daha fazla şey var. Ee, hani e, nasıl desem? Senin oynuyor olman. Evet, senin oynuyor olman e, önemli evet. e, ve şey çok böyle tam franchiselar seriler var ama hani sen bunu da oynuyorsun, onu da oynuyorsun, ondan sonra evet. sen hep yeni bir macera peşindesindir ya. Hı -hı. Belki o. Quantum o... Dream'i <gülüyor> <şim. gülüyor> Çok hiçbirim. <güzelmiş. gülüyor> Bilmiyorum belki World Henry. of Warcraft dememin sebebi ben, o. Çünkü onun loru çok şey ha. geniş. O yüzden oradan Genişle, çok malzeme çıkar. O da çok çamur da olabilir işte bir anda. Ama şey diyorum eğer yani o tehlikeli olan kısım bence o. Eğer birazcık daha böyle e, ne bileyim kendisini fazla ciddiye almadan Harry Potter kafası yaparlarsa Hı. belki olur World of Warcraft. Ama kendini çok ciddiye alan Hı. işte ben e, hani Nolan vs Batman gibi ha. film yapacağım Öyle. derse... <gülüyor> Ya bir de abi World of Warcraft'ı mesela live action yapmasalar belki deser ki Arkadaş biz yapıyoruz bunu ama bunu full CGI yapacağız. Hani o zaman belki biraz daha içim şey olabilir. Ama o zaman, şey olabilir. O zaman da kitliği anında düşürüz. Daraltıyorsun. Yani CGI'den para kazanmak için senin çocukları oynuyor olman Tabii. lazım. Büyükler a işte final fantazi son fantazi olarak <gülüyor> <gülüyor> ama o çok kötüydü. <gülüyor> ama o hikaye yani. yoktu. Yani o, zaten teknoloji... şey, o zaten şeydi yapıldı mı büyüklere yetişkin CGI filmi oldu mu hiç? S.C.A. <gülüyor> yetişkin CGI filmi. bir şey hatırlıyorum arada kırmızı başlıklı kızın enteresan bir yorumu vardı yani, büyükler için yapmıştı. <gülüyor> ya onu hatırlıyorum, o kadar. Onu ben hatırlamıyorum da. Yani, yani hani büyükler derken mesela bir ara Titan A.Y. diye bir film yapmışlardı. Evet. O mesela fena değil. Ama şeydi yani. o da CGI değildi o eski teknikte yapmıştı galiba. Hem öyle yani hem şeydi. öyle ilgili galiba. Tabii Hı. canım büyüklere dedim mi işte patla bor bilmem ne anime <gülüyor> şeylere olmaya başlayalım. Şimdi Kaptan Harlock geliyor mesela. Onu belki büyük dirişemişsin. O da verebilir. Ama oyun franchiselarından mesela film olsa da izlesek. Dediğin... Ya bak film olsa izlesek izlesey biz bekliyoruz. Hello filmi istiyoruz. Tamam mı? Hello filmi yapacaklar. Yapamadılar. Adamlar o kadar film kalitesinde e, reklam yap, filmi çektiler. E, ondan sonra ara minik diziler yaptılar. Bilmem ne yaptılar. Yani aslında film olması çok büyük potansiyel olan bir şey. Ama Microsoft'un herhalde Sence işte orada... benim şeyim bozulmasın. Yok. Orada Microsoft e... çok çok pay istiyormuş. Ha. Yani normaldeki lisans şeylerinin iki katı falan şeyi talepleri oluyormuş. Yapımcı şeyde şirketti de Sen ne varacaksın lan? Hmm. Yani, i̇şte... tamam evet. Bir falan kitlesi var bilmiyorum mesela ama mesela Amerika'da var. Ha, yani yani Avrupa çok ilgilenir mi? Ben yani işte. belli değil falan. Asya hiç ulaşamaz. Asya zaten hiç ulaşamaz. Ya zaten hiç ulaşamaz. Yani öyle işte... şeyler var ama yapıl yani yapılacaksa hikaye uygun. olarak yani aslında... olarak mesela Gears of da çok uygun. Yani Gears evet. of da ama o, o onda da ikili şey o dinamiği yakalayabilirler mi? Sadece kamera açısını yani. o şekilde kullanarak bir anlamı kalır mı bilmiyorum. Ee, Doom gibi. <gülüyor> yani Doom'un filmini yaptılar ne oldu? <gülüyor> Doom'un film yaptılar son sahnesinde FPS e yaptılar <gülüyor> işte. Aa evet. buydu bunu istedik dedik 15 dakika. <gülüyor> 15 dakika 5 dakikam nesine? Evet ol olmadı. Ama mesela Mass Effect de aslında film olabilecek kapasiteye sahip bir... Mass Effect de yapıyorlar galiba. Yani. Mass Effect de yapıyorlar, yapıyorlar diye ben duydum. Evet. Ee, şeyi yapabilirler ee, sen söyle. bayağı çok Baya da yapılıyor galiba. Bioshock ama şu an karamollü olduğu için. Yani Bioshock'un kendi oyununu yapan yürüyü zaten sıçıp batırdığı için işin içine. Biraz evet. şey de gitti yani etkisi gitti. <gülüyor> Ama Mass Effect'i yaparlarsa alien'dan çok farklı olur mu? Ya olur tabii çünkü mesafektin Effect'in hakikaten yani mesela oyun anlamında Mass Effect çok niye ben çok severek oynadım oyunu? Oyunun dinamiklerinin dinamiklerinden değil aslında. Baya baya böyle herifler oturmuşlar aslında Star Wars gibi falan bir evren yaratmışlar. Yani işte nereden nereye gidilir, nasıl gidilir, bütün dinamikleri, ırklar ırklar arasındaki ilişkiler falan filan böyle çok başarılı, güzel bir şey çizmişler. tamam şimdi Origin çekmek lazım. Şimdi kim bilecek abi onu senden Abi şey. Origin dediğin zaten ilk yani abi, ilk, hikaye ilk Origin gibi zaten. Yani herifin bütün başlangıcı zaten işte evreni kurtarıyorsun ama orijin zaten hikayesi ve herifin sıfırdan bir yere kadar gelmesi. Bir şey de var abi baş aktör de volkan işte bizim. <gülüyor> ha volkan. <gülüyor> <gülüyor> aktör sıkıntısı yok abi direkt mesafekte şey yapıyor. Al evet. volkanı götür yani. Filmin başında karakteri atıyormuş sen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> volkanı mezul. Onu da nasıl yapmışlar abi? Evet baya bildiğin. Gerçi ben mesafekte kadın filme şey yapıyor. Bayağı da benim Shepard'ım güzeldi. Yani. Ben de bir tane çirkin bir Shepard yapmıştım. bunun için? Bilmiyorum abi. <gülüyor> İçinde, adında... İçindeki Apache'yi ortaya çıkardım. Ya böyle güzel bir şey yapınlar, <gülüyor> Onun için karakter atmakla çok boktandı. Böyle güzel bir şey yapın veya böyle yakışıklı bir herif yapın diyordu. Sıçıyordu böyle tamam mı? Ben de Recep Shepard diye bir herif yapmıştım. Bana recep de <gülüyor> koymuştum. Böyle recep Recep'de hakikaten. Böyle gözünde çizgisi, çizgisi avuksu. su. Onunla oynadım. Sonra sıçarım böyle şeyleri. Üçte direkt kendi şey, Yalnız... sıfır karakter açtım. Yani, yani sıfır karakter e suratı istersen değiştirebiliyordun ya. Direkt Volkana geçtim yani. Oh dedim ya. Bu ne <gülüyor> lan? Bununla geçtik iyi. İçin ikinci filmde o cheer cheer leader vardı ya bir tane. He. Oğlum, ne ne uğraştım onu. <gülüyor> <gülüyor> ne uğraştım? <gülüyor> ne <Abi> ya, ya. <gülüyor> filmde. Ama hiç şey oynamadım onu. Çünkü <gülüyor> oyunun bir yerinde ben Layera bana bir şey çünkü ilk He. ilk oyunda Laya'ydı. Ondan sonra eee save'i ben atmış olurdum. Daha devam etmiştim. Ama bir yerde işte görüşelim mi falan filan diyor. Evet diyorsun. Ona evet dediğin için ona sadık kalıyor. Başka hiçbir şeyle yazmıyormuş ben. He. Yazdım, yazdım, yazdım kadınlar. <gülüyor> Yok abi olmadı. Maalesef içimde kalmıştır o da. YouTube'tan izledik tabii nezahat. <gülüyor> <gülüyor> Zaten şey ya oyunun temel amacı. Hangisini açtım? Şey. <gülüyor> o şeyde çok şey vardır ya baya baya bir yerin gelişti. Gelişli <gülüyor> en son hatta yani abartmışlardı Dragon. Age Dragon için işte. Hep Dragon için <gülüyor> ikinciyi oynuyorum. Hepsi Arkada yazan ya. yazana. <gülüyor> ne oluyor lan? Yani bir de hani Karaktersin, ben gidip kızlara yazmaya çalışıyorum. iki tane tipsiz kız var zaten. Ama heriflerin hiçbiriyle konuşmuyordum o yüzden. Hepsi yazıyordu çünkü. <gülüyor> Ay bir keresinde ne oldu biliyor musun? Yanlışlıkla seçtim. Tamam mı? Daha sıçtık dedim yani herif şimdi kurtulmayacak. Asıl onda şeydir ya. Fable, e, Fable 3 müydü? <gülüyor> bir konuşuyorsun hemen kafada kalp yanıyor falan. <gülüyor> evet. Bütün herkes sana aşık Şeyler, oluyor falan. Hareketler Keresi değil mi? Hemen hani <gülüyor> böyle geliyorlar. <gülüyor> Dans etmeye başlıyorlar. O da şey Peter. Şimdi <gülüyor> bunun hepsini oyna koysalar, şey filmlere koysalar. Best <gülüyor> Effect filminde. O var. zaman <gülüyor> Nifle <-yak> gibi olur <gülüyor> Kestik. Kestik. Niye kestik? Çünkü... Çok konuştuk. <gülüyor> Çok konuştuk. Bu haftalık. <gülüyor> bu haftalık burada kesiyoruz. Kesiyoruz. Ama devamı geliyor, devamım var. Devamı da haftaya. Haftaya. haftaya. Devamı haftaya, haftaya. haftaya. Murat'la konuşmaya devam ediyoruz. Takipte kalın. Takipte kalın. Haftaya devamı geliyor. Hadi bakalım. Bay bay.